izleyenler, İnsan İnsanı programına hoş geldiniz. Polat Doğru ve ben bu programı götürüyoruz. Bugün özel bir konuğumuz var. Profesör Doktor Yankı Yazgan. Yankı'cığım hoş geldin. Merhaba, tamam. Hoş geldin. Geldin. hoş geldin. Hoş bulduk Polat Bey. Evet. Profesör Doktor Yankı Yazgan. Türkiye için önemli bir kaynak, bir değer olarak görüyorum. Ama benim için ayrı bir anlamı ve değeri var. Onun annesi ve babası için ben onlar benim kahramanım dediğim bir kitap yazdım. Ve hakikaten benim kahramanım ve hakikaten örnek alınacak değerler üzerine kurulu bir ailenin öyküsü ve Yankı Yazgan o ailede büyüdü. Ondan dolayı ayrı bir yerim var ayrı bir Sağ gözle olun, bakıyorum. Sağ çok teşekkür ederim. Ee, yeniden hoş geldin. Hoş bulduk. Yankıcı nasıl bir şeydi ee, böyle 11 yaşında görme yeteneğini kaybetmiş bir baba ama son derecede yetkin mesleğinin içinde aile süreçleri falan. Ne zaman farkına varmaya başladın nasıldı onu merak ediyorum çocukluğunda. Yani şöyle e, tabii babamın e, benim tanıdığım zaman diliminde e, görmeyen bir insan olması kitapta e, ve onun kendi işte öz yaşam öyküsünde de anlattığı gibi bizim ben ve kardeşimin ama en azından kendi adıma söyleyeyim hiç e, çok dikkatimizi çekmedi aslında. Evet. Çocuk olarak çünkü ne verilirse onu alıyorsunuz. Yani evet. Bunun başka türlüsü nasıl olur diye düşünmüyorsunuz. O duruma adapte oluyorsunuz. Yani. Bu hani büyüdüğünüz kent kasabaya adapte olmak gibi ailenizin gerçeği neyse e, ailemizin bir e, özelliği ve hani niye böyle diye bile sorduğumuz yani ben en azından sorduğumu pek hatırlamıyorum. <gülüyor> e, hani yani. e, mesela anne babamla e, yaşadığım yani çelişkiler zıtlaşmalar çok uysal ve uyumlu bir çocuk değildim ama baktığım zaman bunun babamın görmemesinden kör bir insan olmasından kaynaklanan hemen hemen hiçbir yanı hani hiç yanı yok Onun bir tarzı işte dediğiniz gibi değerlerine bağlılığı bizim ya da benim o değerleri zorlayıcı davranışlarım. O evet. ee, onun koyduğu sınırlar, evet. o sınırları benim aşma gayretlerim, <gülüyor> evet. onun sınırları muhafaza etme gayretleri. Aslında evet. çocukluk böyleydi. Babamın hani en önemli özelliği tutarlı bir insan olmasıydı. Tutarlı ve tabii çok iyi bir insan olmasıydı. O yüzden ben mesela babamla tartışmayı çok özlüyorum. Ee, hı hı. hani böyle çatışma noktasına yaklaşarak tartışmak böyle hayır <gülüyor> bu <gülüyor> öyle <gülüyor> bu, bu böyle değil vesaire. Evet. Ee, çünkü ciddi alan bir insandı. En önemli özelliği ciddi alıyordu. Ciddi aldığı için tartışma çıkıyor zaten. Evet. Mesela bazı konularda ne bileyim bir gençle bir yetişkin arasındaki tartışma eğer yetişkin kişi öbürünün hani işte gayr ciddi bir şekilde ha tamam tabii falan diyerek dinlerse başka ya nereden çıkarıyorsun nereden biliyorsun <gülüyor> ee, getir bakalım hani geçiştiren bir tip değildi evet, hayatta hiçbir şeyi geçiştirmeyen bir, bir insandı evet. bana birazcık o özelliği kaldı aslında. Yani en mücadele ettiğim <gülüyor> yanı e, benim Biraz özelliğim oldu. olarak e, kendim e, üzerinde taşıyorum. Evet. Yani e, her şeyi lüzumundan fazla ciddiye aldığımı da düşünürüm. Yani şimdi senin bir kızın bir oğlum var. Evet. Onlar da ergen yaşa geliyorlar. <gülüyor> Tahmin ediyorum. Geldiler, geldiler. Geldiler, <gülüyor> evet. Geldiler, kapıdalar. <gülüyor> i̇zin verirsen Tabii şimdi, Polatçığım izin verirse, ben e, dinleyenlerim için kısaca bir tarihçe vermek istiyorum. Sonra o sınırlar kavramına girmek istiyorum. Tamam e, Değer izleyenler, e, ben Yankı Bey'in ofisine gitmiştim e, ve e, sen ofiste görüşme yaparken aşağıda böyle bakıyorum, geziyorum falan. E, orada Kör Uçuş kitabını gördüm ve Gültekin Yazgan ha falan elim alıp böyle bakarken yukarıdan indin aşağıya falan ha dedim önemli bir kitap dedim okumanızı isterim dedim. ...ve varmış bir tane fazla kopya... ...aldım. Eve götürdüm. Ama eşim Yıldız... ...benden önce okumaya başladı ve... ...enteresan bir şekilde... ...vay be! Oh, inanamıyorum biliyor musun? ...falan diyor. O şekilde okuyor. İyice merakım arttırdı. Onun bitirmesini beklemeden kendi kopyamı aldım. <gülüyor> okumaya başladım. Ve şunun farkına vardım. Yani bu kitabı ...okunması lazım. ...mümkün olduğu kadar. Sonra biliyorsun... ...seninle konuştuk. Tabii. Ve... ...orada bir de... ...anneyim Tülay Hanım'ın... ...yeterince... ...öyküsü işin içerisine girmedi diye... ...çünkü bir biyografiydi. Ve... ...kendi üzerime aldım. Oradaki kavramı yaşamak. Ama esas itibariyle... ...öz, kör uçuş... Evet. Ee, ve şimdi de var değil mi kitap? Evet evet, evet ee, Doğan kitaptan ilk baskısı iletişimden çıkmıştı. <gülüyor> e, Doğan kitaptan geçen yıl e, babam ölmeden çok kısa bir süre önce e, tekrar 10 yıl sonra yeni baskısı yapıldı. Evet. E, sizin e, Onlar Benim Kahramanım kitabının okurlarından bir kere taleple, e, taleple evet. e, okundu. Ee, sonra bir tane daha yapıldı. Bir tane yani bayağı bir e, evet. okuyucu kitlesi var yani şu İkisi anda. İkisi paralel gidiyor gördüğüm kadar Evet. Birbirini besleyen çünkü sizin orada yaptığınız e, kitabı e, kitabı yani daha doğrusu orada kitapta anlatılan yaşama ilişkiler düzeyinde bir boyut getirdiğinizi düşünüyorum. Evet. Yani bir e, insanın yaşam içerisinde ilerlerken başkalarıyla ilişkilerinin nasıl ayarladığı, yani hem kendi çizgisini koruması, hem de başka insanlarla bu çizginin eş zamanlılığını, senkronizasyonunu nasıl sağladığı, sevginin nasıl işlev görüne dair e, hoş bir paralel kitap yani. Evet ve hakikaten e, bir yaşam nasıl inşa edilir? Çünkü ev alırken işte A model, B model, C model, D modelleri evet. vardır. Şunu isterim derse. Ama bir evi kendin tasarlayıp mimarisini koyup ondan sonra böyle sıfırdan inşa etmek meselesi çok zor bir şey. Ve öyle inşa edilmiş bir yaşam var orada ve onun içinde de büyüdünüz. Onun için kısaca bir gözden geçirmek istedim. Ha, sağ olun. Ee, babamı anmış olduk. Gülüşmeler. Anmış olduk. Teşekkür evet. ederim. Ya hocam şimdi tam bu yayına girmeden önce sizinle sohbet ederken evet. bir konudan bahsettiniz. Bunu içeride de konuşalım dedik. Bu çünkü yani bize yazanlar, bu programa ulaşanlar birçok insanın üstünde durduğu konulardan bir tanesi. Eee siz de çok hoş bir saplama yaptınız onunla ilgili. Bir paylaşmak istiyoruz. Bu nereye kadar müsaade edeceğiz çocuklara? Ne kadar izin vereceğiz? Her istediklerini yapsınlar mı meselesi? Ya biz baskı altında büyüdük. Çocuklarımız hiç baskı görmesin özgürlükçü bir ortam yaratalım. Her şeyi yapsınlar gibi ailelerin bir yaklaşımı var şu anda. Ve siz de yani bunun çok da sağlıklı bir şey olmadığını söylediniz. Zarar verici olduğunu Zarar verici olduğunu düşünüyorsunuz. Ee, çünkü şöyle yani bu tabii bu psikoloji, insan yetişmesi, çocuk gelişimi konularında sonsuz sayıda görüş var. Evet. Ee, işte yani hepimiz bir şey söyleyebiliriz. Hepimizin kendi tecrübeleri var. Hatta e, bilimsel görünümünü bir takım görüşler de söylenebilir. E, ben o zaman bazen aileler hani e, bu görüşler arasında kaldıkları zaman sonuçta herkes kendi e, muhakeme e, gücünü kullanarak kendi süzecek, kendisi karar verecek. Hani Biz öyle dedik diye mutlaka öyle de yapmak olur. kimse <gülüyor> gerekmiyor. Şimdi herkesin bir kendi gerçeği var. Dolayısıyla kendi gerçeklerini analiz ederek değerlendirmeleri ama ee, onun dışında da bazı genel ilkeler var. Örneğin yani yer çekimi kanunu değil mi? Bıraktığımız cisim yere düşer. Hani bu sizin evde, bizim evde farklı değil. Şimdi çocukların e, sınırlarla ilişkisinin baskı olarak tarifi e, birinci hata burada. Şimdi sınır koymak bir baskı mıdır? E, baskı olarak kullanılabilir tabii ki. Ama Şimdi örneğin bu programda bizim 35-40 dakikalık evet. bir zaman sınırımız var. Doğru. Bu zaman sınırı e, tabii tatsız yanları var. Hani ben sizinle sabaha kadar muhabbet edelim, konuşalım, edelim. Hani bunu isteyebilirim. Diğer yandan bu programın amaçları açısından baktığımızda e, pazar gününün önemli bir bölümünü bize ayıran kişilerin bizim sadece sohbetimize kulak misafiri olmaların ötesine geçip onlar için kazanımlı olması açısından bu zaman sınırı önemli. Çünkü biz zaman sınırına göre işleyeceğimiz konuları Hı. ayarlıyoruz. Konuşmamız gereken bir konudan öbürüne geçiyoruz. Bir çerçeve asla çiziliyor. Sınır bir çerçeve. Hı. Ne yapıyoruz, ne yapmıyoruz yaşamın her anında olan. O nedenle hani çocuğa sınır koymak ay çok kötü yazık denecek bir şey değil. Aksine onun o dağını doğru belirlemesini, potansiyelini asıl akıtması gereken yere koymasını e, görüyoruz. Bu nedenle ben hani özgürlük ile sınırsızlık arasında bir ilişki görmüyorum. Bu nedenle hani özgür kelimesine de çok rastgele kullanılmasını evet. genellikle düşünüyorum. Ve bu çerçeve kavramı bence çok önemli. Çünkü o çerçeve olmazsa, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, o çerçeve ...içinde yer alan şeye... ...anlam veriyor. Çok doğru. Ee, eğer çerçeve olmazsa... ...içinde yer alan şeyin de... ...anlamı kalmıyor. Ee, o bakımdan hakikaten... ...çerçeve var. ve Verdiğiniz örnek de bence çok güzeldi. Çok Yaşanda da... ...çok açık seçik veya da... ...alttan alta sürekli... ...çerçeveler var. Onun farkına vardığımız zaman... ...onun içinde yer alan şeylerin... ...anlamını bulmuş oluyoruz. Ee, o bakımdan hakikaten e, bu çerçeveyi nelere dayanarak çizeceğiz ki ailedeki değerler konusu herhalde öyle, işin içerisine giriyor. Ve yaş büyüdükçe çocuğun duygusal ve bilişsel gelişimi oldukça yavaş yavaş nasıl geliştireceğiz? O sohbet içerisinde nasıl yapacağız onu? Bence çok önemli bir konu. Ve sınırlarda en büyük yani baskıyla sınır koyma arasındaki konuşu. Baskı keyfilik içerir. Heh, ben tam onu merak ediyordum. Yani Keyfilik izliyorum. içerir ve sınır koyanın kendi menfaatleri için o sınırı koyması. Yani şimdi ben çocuk istediğini yapsın diyorum ama ben kendim maç seyredeceğim zaman onun kanalını kapatıp kendi kanalıma açıyorum. E bu keyfilik. Bu keyfi. bu keyfi, evet. Şimdi bu sınır koymak değil bu baskı yapmak. O zaman e, diyebilirsiniz ki bu evde ee, televizyon saatleri, baba evdeyken babanın tercihlerine göre <gülüyor> şekillenir. Bu bir sınırdır. Bu... Çocuk da ona göre kendini bilir. Onu yapar. Hı -hı. Hani Aklına es... Şimdi aileler kendileri, bazı aileler kendi akıllarını estiği gibi kendilerine sınır getirmemek için çocuklara Aynen. sınır... Çocuğa sınır getirmek zahmetli bir iş. Çok zahmetli bir iş. Yani ben bir baboğlama yani, öbür, öbür türlüsü en kolayı. Yani herkes istediği gibi hareket etsin, herkes istediğini yapsın bu ev, herkesin gönlünden geçeni yaptığı bir evdir demek. Ee, bir süre sonra güç noktasına da getiriyor. Herkes istediğini yapıyorsa güçlü olan Sadece bu güçlü ortam, olan istediğini yaptı. Aynen öyle. Çok çok net bir yani. hale gelir. Ta ki ben ben nasıl istersem öyle olur o zaman. Herkes evet. çok keyfiyse ben de çok keyfim ama sınır koyup korumak gerçekten çok zor bir hale geliyor ve ben baba olarak mesela şeyin kaygısını yaşıyorum orada. E, ya bunu kendim için mi istiyorum? Çocuk için mi istiyorum? Kaygısını bazen Zaten yaşıyorum. kritik soru o. Yani ben baskı mı yapıyorum? Evet. E, ha şimdi tabii ki hepimiz hiçbir aile çocuğunun iyiliğini istemediğini düşünmüyoruz. Yo, yo. Ama fark etmeden kendi rahatımız Hı, tam da burası. Rahat kavramı orada önemli. Rahatını Bozmamak için eğer ben sınırsızlık sınırı kaldırıyorsam e bu özgürlük vermek değil. <gülüyor> Kendi özgürlüğüm, kendime bir rahatlık veriyorum. Şimdi birçok özellikle bu e, bilhassa bu eğilimi kent soylu, e, okumuş, yazmış, e, entelektüel... E, tanıtı böyle yani. yani bu işleri en iyi yapıyor diye toplumun hani saygı göreceği Aydın kesimdeki ailelerde daha sık çok yoğun olarak. ben yani kendi arkadaşlarımın arasında evet. çok gözlemliyorum bunu ve hakikaten bazen rahatsızda oluyorum yani kavramın içi boşaltılıyor bu özgürlük olur. kavramının da bu insanlarla bir arada olmak da çok zor bir hale geliyor evet. o zaman çünkü benim çocuğumu acıyorum ben o zaman diyorum ki bak şimdi herkes gönlü ne istiyorsa canı nasıl çekiyorsa öyle hareket ediyor ama benim çocuk onun hayatına yerleştirilmiş o sınırların içerisinde hareket etmek durumunda kalıyor. Ve biz onları korumak için elimizden geleni de yapıyoruz aile olarak. İnandığımız bir şey olduğu için yapıyoruz bunu ama hayat zorlaşmaya da başlıyor öyle olduğu zaman. Ama diğer yandan orada bir örnek teşkil ediyorsunuz. Şimdi demin Doğan Bey bana hani babamla ilgili Aha. kendi izlenimini bana hatırlattığı zaman ben e, babamın bana ne yaptığını işte hoşuma gitmeyen bir sürü şey işte biz yemek sofrada herkes kalkana kadar oturmak. Değil mi? Mesela, <gülüyor> tamam. Ama şöyle bir şey de yoktu. Hani babam çekip gitmiyordu sofradan. Evet. Yani o kendi canı istiyor diye evet. biz bitirene kadar oturur O da bizimle birlikte oturuyordu. O da aynı e eziyet demeyeyim ama hı hı. Hani bizim için bazen eziyet olabilir çocukken mesela sofrada uzun uzun oturulması. İşte orada davranışıyla örnek oluşturan bir anne baba olduğunuzda ee, çocuk o sırada sıkıntı çekse bile Tabii ki zevkli olmayabilir bazı şeyler O sıkıntıya katlanabiliyor Bu bir iş yerinde işte patron çalışmaya devam ediyorsa Diğer çalışanların da gitmek Aslında açıkça bir baskı olmasa bile Çekinebilirler tabii. Sadece evet. iş korkusuyla da değil Ya şimdi koskoca adam çalışıyor Ya da hoca öğretmen Profesör, doktor, şu bu vesaire. Biz gitmeyelim Sistem evet. böyle gelişiyor. Doğru. Ee, konuşurken e, obezite kavramından bahsettim. <gülüyor> evet, konuşmadan önceki şey, değil mi? Evet, ruhsal obezite kavramından bahsettim. Çok Bu fizik kavram. Var. Ve şöyle bir şey söyledim. Böyle konuşmanın akışı içerisinde e, sınırları konmamış çocuklar ruhsal obezite içerisindeler şeklinde birdenbire şimşekler çaktı bende. Bunu paylaşmak istiyorum biraz yani. Sağ olun teşekkür ederim. Ee, <gülüyor> İlginizi çektiğine her sevindim. Kesinlikle çok ilgimi çekti. Ee, sonra öbür kavrama da gelmek istiyorum ama. Tamam. Yani e, bu sınırların konmaması sadece şimdi şu anda geçici bir şey değil. Böyle kalıcı sonuçları oluyor. Bu ruhsal tamam. obezite kavramı da. Ruhsal obeste ile yani bu obeste çok popüler ya bu ara hani yani. belki daha kolay anlaşılır diye yani şöyle düşünün e, çocuklar yani yemekten bahsedelim işte orada o çikolata burada bu gafret burada bu şeker anneannesi aman üzülmesin ağzına onu koyuyor annesi çocuk eridi bitti diyor şeyler sokuşturuyor mesela biliyorsunuz çocuk onu istiyor bunu istiyor şunu istiyor herkes tamam diyor çünkü hayır demek zor. Korkuyorlar. Bağır, çağırır, bir olay çıkartır vesaire. Ya da beni sevmezse. Hı -hı. Anne babaların en büyük dertlerinden bir tanesi. Hı -hı. Ee, ve ne oluyor? Yani şişmanlık bildiğimiz obezite öyle. Şimdi psikolojik obezitede de, e, ruhsal obezite ya da psikolojik obezitede yine sınırsızlıkla siz e, kendinizi e, ihtiyacınız olmayan, Birçok nesneyle, birçok ilişkiyle dolduruyorsunuz. Seçim yapmadan, rastgele, ne çıkarsa karşınıza, onu alarak, kullanarak, bu bir oyuncak alımından tutun. Ee, herhangi bir boş zamanınızı geçirecek bir faaliyete, kolayınıza gidenlerle, obeditenin de mesela, bedensel evet. obeditenin kaynağı genellikle lezzeti, hoşumuza giden, kolay tüketilen yiyeceklerdir. Hani zahmet gerektirmeyen, hani fast evet, food vesaire evet. gibi. Evet. Burada da yaşamı e, psikolojik olarak da yetişkinlerde bile oluyor. Kolay ilişkiler, hani yormayan insanlar. Şimdi mesela bizim bu program bile birçok kişiye belki Yorum en azından gibi. benim söylediklerim <gülüyor> ay adam yine baydı sabah sabah moralimizi <gülüyor> bozdu diyecek şeyler söylüyoruz. Halbuki aç öbür tarafı. İşte oplatın çocukları sarılın, hiç bırakmayın 7 gün 24 saat falan öyle bir takım öneriler de var duyuyorsunuzdur belki. Ne isterse yapın, ayağına kapanın. Şimdi bu söylediklerimi yapmak zor, diğerini yapmak kolay. İnsan ilişkileri, arkadaşlıklar, okuduğumuz kitaplar değil mi? Şimdi o kalın kitabı kim okuyacak? İşte burada aynı lafı döndürüp dolaştırıp söyleyen bir takım kitaplar var biliyorsunuz. Okudum mu okudum. Evet. Yani kolay kolay tüketilen maddeler gibi evet. e, çocuklarda e, sınırların azalması ya da daha doğrusu azalmasına sorun yok. Sınırsızlıkla e, yaşam fazla kolaylaştığında e, bu bizi e, gereksiz bir takım e, nesneler, ilişkiler, oyunlar dolduruyor. Aslında evet. söylediğiniz ben şöyle yapıyor. bir şey anlıyorum. Sınır sadece içerden dışarıya doğru değil, dışarıdan içeriye doğru da çalışıyor. Yani çok yani e, kesinlikle öyle iki yönlü bir i̇ki şey. İki yönlü var yani. bir şey. Yani ben bana doğru neyin geleceğini de ben sınırlar doğrultusunda da belirliyorum ve dolayısıyla orada bir şişme gereksiz bir yoğunluk, gereksiz bir birikme de olmuyor bu şekilde. Evet. Bir, bir giriş kapısı Aynen şey doğru. yapıyorsunuz. Yani. Aslında beyinde bile bunun için bu tür uyaranları e, giriş kapısı Talamus vardır aslında. Talamus öyle her gelen şeyi dikkatinizi çekmez. Biz şu anda mesela birbirimizle konuşuyoruz. Ne bileyim bu oturduğumuz stüdyoda sağda soldan eminim bir sürü şey oluyor olabilir. Hı -hı. Hani kafamızı çevirip bakmıyoruz. Yani evet. oradaki evet. şeyde. Hı -hı. Ee, yine e, bugün dışarıda konuşurken, sohbet ederken, böyle dikkatimi çeken ee, bir söz söylediniz ve e, bu da size ait. Bu önemli. Değerli izleyenler e, bu önemli kavramlar bunlar. E, ve sahibinin de altını çizmek istiyorum bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Yo, e, hakikaten e, besleniyoruz. Abur cuburla beslenebiliriz. Yani tadı güzel olur. Bilmem ne olur falan filan ama sağlığımızı etkiler ve sağlıklı olmayız. E, ruhsal kötü beslenmeden ...söz ettiniz. Evet. Yani bu da son derecede önemli. Hakikaten... ...sürekli tatlım, cicim falan... ...gerçekten... ...çocuğu koparmak... ...kendi özüyle temas etmesine... ...izin vermemek... ...böyle bir rüya alemi içerisinde... ...gerçekliği olmayan ...tabansız sözler içerisinde bile... ...o zaman hakikaten... ...sürekli şeker verme gibi... sürekli çikolata verme gibi böyle... Sürekli beden. yatıştırıcı bir ilaç vermek gibi. Ha, hani, evet. E, mesela değil mi? yatıştırıcı ilaç verilmesine falan karşı hepimiz çok hassasız. Ama evet. doktor ilaç yazmasın şu bu. Ama ona benzeyen şeyleri biz davranışlarımızla yapıyoruz. E, oradaki hani kötü beslenme biraz önce dediğiniz gibi besleyici değeri olmayan topluğumuzu, açlığımızı gideren her şey kötü beslenmedir. Ve, e, bu gözle baktığınızda psikolojik açlığı bir takım böyle kolay çözümlerle giderdiğinizde, şimdi orada tabii aileler, e canım çocukların hani dünyanın acı gerçeklerini nasıl olsa öğrenecekler, güzel çocukluk yılları, hani güzel hatı, insanların yapılan çalışmalar, hatırladıkları, e, bir takım yapay e, dünyalardan ziyade sonradan güzel hatırladığımız şeylerin çoğuna baktığımızda, o sırada pek de güzel olmayan şeyler, sıkıntılı zamanlar, gerçekte evet. Gerçek Gerçek yani. bir ilişkisi var, evet. örneğin askerlik şimdi değil mi herkes aman askere gitmeyelim diye bin tane takla atar işte tamam. arada bedelli askerlikler kısa süreli yurtdışı şu bu filan gidenler perişan tamam. dönüyorsunuz askerden hani ben de 16 hı. ay yapan e, dönem dönemlerden hı hı. kalmayayım hı hı. E, alla herkesin oturup kalkıp anlattığı üç erkek Aynen. bir birire geldi abi nasıl yaptık askerliği <gülüyor> falan işte şöyle ettik. E bu kadar kötü bir şeydiyse hala hatırlanacak 3-5 tane evet. ya de yatılı okul öyledir. Yatılı okul tam yani. öyledir. E, değil mi? Tamam. Ya da yani hocadan Hı -hı. yediğiniz dayak bile hani evet. şimdi artık yok bereket versin ve çok kötü bir şey tabii ki takdir şey onaylayarak konuşmuyorum ama evet. o dayak bile ya Nevzat hoca nasıl çakmıştı <gülüyor> falan diye hatırlanan bir şey oluyor. O nedenle olayın o anda rahatsız edici düzeyde yaşanması ileride kötü hatırlanacağı manasına kalmıyor. Aksine bazı zor zamanlar, tabii Allah ne kadar az zorluk verir, o kadar iyi ama dayanıklılık geliştirici olduğu için bizim sağlamlığımızla ilgili de aynı zamanda bir geçmişimizden kalma bir sicilimiz oluşuyor. Evet. Dolayısıyla çocuğa sağlamlaşma, kendini sağlamlaştırma imkanı vermemiş oluyoruz. Yani ...kötü yani. besleyerek, psikolojik evet. olarak. Çocuğun içi bunu biliyor değil mi? Bilmez mi? Kof oluyor hocam ya. Kof da bence kof çok oluyor. güzel bir kelime. Kof. Hmm. Yani. Evet. Görünüşte ama çok iyi. Yok, görünüşte yaız, delikanlı tamam ama... E, ...kof. Evet. Gücü kuvvetiyor. Köt dediğiniz bile durur. Duruyor evet. tabii. Evet. Yani yani. Otoriteyle ilişkisinde çok ciddi sorun oluyor. Hmm. Ee, yani otoriteyle ilişkisinde... E, yani çekingen demeyelim ama agresif korkak böyle iki arada yani ya ezik, ya fırsat bulduğunda zayıf bulduğunda daha çok olan ve otoritenin tabi burada bir rolü var. Otoritenin bastırıcı etkisi olan ortamlarda yani keyfi olarak sınırları değiştiren sadece güçlü olanın yani evde en güçlü kimse genellikle Hı -hı. baba oluyor. Hı -hı. Ee, onun borusunun sadece öttüğü. Onu, o istediği takdirde demokratik bir ortam oluyor. Hadi bakalım oylayalım diyor mesela baba. Hmm. Ama kendi istediği sonuçlar çıkmazsa oylamayı hmm. hile yapıyor. Geçersiz sayıyor <gülüyor> falan yani mesela. <gülüyor> bu tür hani siyasete çok benziyor bu aslında baktığımız şey. Evet. Ee, böyle olduğu zaman e, tabii ki o kişinin otoriteyle ilişkisine bakıyorsunuz. E, babasına ya da otoriteye karşı çıkmaktan korktuğu için ne yapıyor bu çocukların büyük bölümü? Kardeşleriyle ilişkilerine yansıyor. Kardeşlerine baskıcı, hı. kötü davranan. Hı hı. Toplumda da biz daha çok e, bizden daha güçsüzlere kötü davranıyoruz. Kötü davranıyoruz. azınlıkta kalmışlara hı hı. davranışların kötü olması daha çok baskıcı toplumlardır. Demokratik toplumlarda yüzde bir bile olsa bir toplumsal kesim, hiç kimse açıkça hakaret edemez, kötüleyemez. Onu bir hakaret olarak o dine, o millete ya da mezhep'e bağlı olmayı mesela bir kötüleyici kelime olarak kullanamaz. Kullanım. Ama Türkiye'de biliyorsunuz yani açıkça telaffuz etmek istemiyorum ama birçok evet. dil, din, mezhep hani hakaret olarak kullanılıyor. Evet. Çünkü onu zayıf gördüğümüz için güçlü olanla uğraşmak zor geliyor yukarıdakiyle, devlet vesaire otoritesiyle e, zayıf bulduğuna ekleniyor. Evde de dev baba otoritesinin ...sert ve keyfi olduğu... Hmm. Bakın, ...keyfi otoriteden... ...otoriteye karşı değilim kesinlikle... ...ama keyfi olduğu... ...yani babanın hmm. o günkü keyfine göre şeklendiğinde... ...çocuklar arasında işsizlik ve şiddet oluyor. Evet. O zaman kural şey oluyor... ...gücü gücü yine... ...gücü Yeten gücüne yeteneği gibi bir kural <gülüyor> oluyor. Altta kalanın canı çıksın. Görün, canı çıksın gibi böyle... Ne güzel oluyor. atalarımız zaten bu günleri görüp... Görürüz, ...her durum için bir söz üretmişler. <gülüyor> evet. Her bedene uyuyor yani. Evet. <gülüyor> ve tahmin ediyorum... Alttan alta da biriken bir öfke oluyor. O müthiş bir öfke oluyor. Yani. Ve patladı mı zaten? işte ya binayı yakıyor içindekileri öldürüyorlar, ya katliam yapılıyor. Aynen. Yani büyük şeyler oluyor. Yani Türkiye'de insanların ben genel olarak aslında uysal, ılımlı, barışçı bir yapısı olduğunu düşünüyorum. Yani halkımızın gerçekten aslında genelde böyle bir özelliği var. Ama bu özelliğinin e, yine ters düşecek davranışların Zaman zaman sergilendiğinde görüyoruz. Bunun daha ziyade yönetim tarzlarıyla baskıcı keyfi otoritenin ağır bastığı zamanlar insanların bireysel özellikleşmesine imkan verilmeyen koşullarda o kişi baskıcı bir birey haline kendinden zayıflara dönüşebiliyor. Evet. Sizin bu Korku Kültürü kitabında aslında bu konuda çok güzel evet. örnekler var. Evet. Ve ben bu çıkar ilişkileri bakımından bu çerçevede baktığım zaman güçlü olan, istismar etmeyi bir hak olarak görüyor. Bağırırım, çağırırım alırım elinden diyor. Edepsizlikle ya da yapma. evet. Şey olan da, zayıf olan da Dilenirim abi diyor. Allah rızası için abi ne olur bilmem ne falan filan. Bir de de gözün içine bakıyor. Yiyor musun falan <gülüyor> şeklinde böyle. Ee, böyle sürekli bir e, gasp etmeyle e, bu dilenme arasında böyle gidip gelen durumlar oluyor. Çok doğru. Ee, için ve müthiş çalışmışlar. Ses tonu, bakış tarzı bilmem ne falan filan. Yani 20 saniye içerisinde böyle dilenci durumunda olan kendinden zayıf birisi konuşuyorlar. Hemen değişiyor. Allah'ın zorluğu için abicim falan durumuna geçebiliyor. E, çıkar ilişkileri bakımında da gördüğümde o, böyle bir şey var. E, durumlar var. Ve tabii ki orada sadece bir ihtiyacın karşılanması düzeyinde ilişki kurmaktan ibaret kalıyor. Evet. İhtiyacınızı karşılayacak. Hani işimiz görülsün. Hani o Doğan abi falan <gülüyor> diyorum ben mesela abi işte bir, bir şey versene bir sigara var mı? <gülüyor> Alıyorum. Ay demeden yürüp gidiyorum. Aynen, bir evet. daha gördüğümde yani cebimde sigara diyelim ki sigara evet. örneğini verdim ama yani bir ihtiyacım olan bir şey bende varsa evet. sizden talep etmiyorum. Evet. Sizi yok sayıyorum <gülüyor> <de>. <gülüyor> Bunun sonucunda enteresan bir şey oluyor. Bunu millet bildiği için birisi güler yüzlü yaklaşınca onlar ne isteyecek şimdi? <gülüyor> selam verdiler, <gülüyor> rüşvet diye, diye aldım aldı, diye aldı. almadılar var ya evet. ya da selam verip borçlu, borçlu çıkmak çıkma var. Içerisi. Gerçekten hani birisi böyle 40 yıldır görmediğiniz birisi aradığı zaman bakalım ne çıkacak altından <gülüyor> diye işte ve hatırını sorayım diye başlar abi işte şöyle bir işimiz vardı <gülüyor> işimiz düştü diye bir laf var ya Allah kahretsin diyor aslında yani seni evet. normal arayacağım yok ama, yoktu ama hani mecburen arıyoruz evet. Peki hepimiz yapıyoruz Şimdi yani bunu bir başkalarına bir eleştiriyor. bu kültürün içine sızıyor. hepimizin yaptığı şeyler ama bu tabi bir yandan da bir ...yine sizin çok önem verdiğiniz... ...gerçeklik ilkesiyle... ...bir ikiyüzlülük de getiriyor yani. Ve bunu doğal... ...kabul ediyoruz yani... ...böyle olmazsa böyle olmaz... Aşk türlü yaşanmaz. Yani. Ya asıl mesele de benim de en çok ilgimi çeken kısmı orası. Yani. Bunun doğal kabul edilmesi hali. O, o hakikaten çok ciddi bir ikiyüzlülük aslında. Yani. Bir yandan biliyorsun ki bunu menfaatin için yapıyorsun. Ama bir diğer taraftan da biliyorsun ki kültürde okey diyor buna. yani Bir sakıncası yok diyor. İşte ama biraz önce siz çok güzel bir örnek verdiniz. Oğlunuzun e, siz sınırlar, değerlerle yetiştirmeye çalıştığınızda ama içinde olduğu çevrede bu olmadığında onun zor durumda kaldığını ama bunu doğal kabul etmeyen bir Aha. bakış açısıyla yetiştiği zaman o dayanık o ana aynı zamanda bir sağlam duruş o toplumun savrulması durumunda yerini pozisyonunu muhafaza edebilmenin verdiği bir kişilik gücünü azımsamamak lazım. Ve ama onu, o 10 yıl 20 yıl sonra kendini gösterecek. Evet ve onu hiç gözden kaçırmamak lazım. Değerlileyenler kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Evet Efendim Profesör Doktor Yankı Yazgan'la birlikteyiz Siz Yankı'cığım daha böyle Hem beyin hem kalple Aynı zamanda ilgilenen Bir tavır içerisindesin ee, Ve İkisiyle birden ilgilenmenin de gerçeğe uygun olduğunu söylüyorsun. Ee, bunun arkasında bir bakış tarzı, bir pensife var. Ee, onu biraz açar mısın? Yani tabii işte bu kalp duygularımızı, beyinde aklımızı, e, muhakeme gücümüzü temsil ediyorsa... ...aslında ikisi arasındaki denge bizi, e, biz yapıyor. Bu e, sadece aklın ya da sadece duygu ve dürtülerin güdümünde olduğumuz zaman ya bir makine ya da bir hayvansı oluyoruz. Halbuki biz hem hayvansı yanları olan yani doğanın bir parçası olduğumuz evet. için aynı zamanda da doğa ile mücadele içerisinde var olma mücadelesi içerisinde doğayı yok etme değil ama doğanın içinde var olma mücadelesi içerisinde aklını geliştirmiş gelecek perspektifinde geliştirebilmiş tek canlıyız. Evet. Gelecek kavramı var bizde. Evet. Geleceğe bakabiliyoruz. ama ee, geleceğe bakabildiğimiz için aklımızla bir yandan da yüreğimiz e, kaygılanıyor. Çünkü gelecekte ne olacağını bilmiyoruz. Evet. Ve gelecekte ne olacağını tahmin etmeye çalışan bir beynimiz. Ve gelecekte olacaklara karşı ne yapacağını bilemeyen bazen ürkek bir kalbimiz var. Bu duygular ve akıl arasındaki çelişki hem ruhsal hastalıkların önemli bölümünü hem de bizim gündelik hayattaki tatlı, acı anlarımızı belirliyor. Bunun gelişimini anlamak bence insan oluşumuzu anlamak için bir araç diye düşünüyorum. Hem de son özellikle 10, 20, 15, 20 yıl içinde beyin bilimlerindeki gelişmeler bizim bu süreçlerin arka planını anlamamızı belki daha bilimin objektifle bakmamızla sağladı. O nedenle bu perspektifi muhafaza etmeye çalışıyorum. Evet. Son derece de önemli. Ee, bir uzman kişi olarak. Çünkü her ikisini de canlı tutmak zannederim. Hem evde ana baba, bu bilinçli olmalı çocuk yetişirken. Doğru. Ee, evde kalp var mı? Evde akıl var mı? Bunun dengesi nasıl? Bir de eğitim ortamları son derece. Yani müfredat programları oluşurken. Acaba kalbine kadar sokuyoruz işin içerisine? Sınıfa ne kadar sokuyoruz? Ee, çok önemli diye. Düşünüyorum Çünkü insanın doğası dediğin gibi her ikisini de içermiş vaziyette. Ve Tek çoğumuz e, akılsız olmaktansa, daha doğrusu kalpsiz olmaktansa akılsız olmayı tercih ederiz aslında. Çünkü kalpsiz olmak kötü bir şey. Akılsız olmak yani daha idare edebiliriz. Yani insani özelliklerinizi <gülüyor> bir ölçüde yine taşıyorsunuz. Kalpsizlik e, kalpsizlik daha kötü bir, şey kötü bir şey gibi. Şey. Yani çok kötü bir şey. Yani kalpsiz bir kuşak olmamasını isterim. Çünkü evet. kalpsizlik acımanın, hı hı. sevmenin çok az yer olduğu evet. bir ortam, bir makine değiliz çünkü. Evet. Ee, zaten onu söylerken yüz ifadeni görüyorum ve ben buradan yeniden e, senin içinde büyümüş olduğun ailede bunun çok güzel bir şekilde e, yaşadığını, dengelendiğini e, hissettim saatler süren biliyorum günlerce beraberdim beraber. senin babamla ben <gülüyor> o kadar uzun zaman bile, <gülüyor> uzun zamandır konuşmadım Hayatım aslında en güzel anlarındaydı ve o kadar güzel bir şey ki o ortamda hem aklın gelişmesiyle ilgili bir bilinç hem de gönlün gelişmesiyle ilgili bir bilinç vardı ve bunun bir nevi böyle muhafızları besleyicileri falan durumunda Gerçekten onlar benim kahramanım. Ve Sağ olun teşekkür ederiz. Burada böyle beraber bir sohbet içinde olmak da ayrı güzel tatlı bir süreç. Ağzınıza sağlık hocam sizin de. Çok Zaman teşekkürler. Zamanıza sağlık hocam. E böyle <gülüyor> sınır var. <gülüyor> Vat'ta <var. gülüyor> <gülüyor> kim <koydur> bu sınırı? <gülüyor> Değerli izleyenler biz bu sohbetten çok zevk aldık. Umarım siz de almışsınızdır. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.